ve amelu bihinne bu üç meseleyi bilmek ve amelu bihinne bunlarla amel etmek herkesin vacibi. Herkesin yapması gereken bir şey. Yani bizler ösåna gelecek Allah Teala bizi böyle dünyaya vermiş, bırakmış, dünyaya yaymış, yaratmış, göndermiş. Sonra dilediğiniz gibi kafanıza göre yaşayın demiş. İnançlışıyla yaşayamayız. Böyle yaşayan insanlar var mı? Var değil mi? Çok Bugün yeryüzünde milyonlarca insan aynı böyle yaşıyor. Yani bir ineğin hayatıyla böyle yaşayan bir insanın hayatının arasında hiçbir fark yok. Hiçbir sorumluluk yoksa adamda hayatında bir yaratıcı olduğuna inanarak, bu yaratıcıya karşı sorumluluklarının olduğuna inanmadan, hayatında ibadet olmadan yaşıyorsa bir insan, bu insan nasıl yaşıyordur? Hayvan gibi. Çünkü hayvanda da hiçbir sorumluluk yok. Ama bizlerin gerçekten öldüğümüz zaman, kabre girdiğimizde sorulacak olan bir soru var bize. Men Rabbuk. Rabbin kim? Bu sorunun cevabını insan bu meseleleri bilip amel ederse ancak cevaplayabilir. Bu meseleleri bilmek de yeterli değil. Onlar ne yapacağız? Amelde edeceğiz. Bu meselelerin ilki ne? اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتُرُكُنَا <gülüyor> هَمَلًا Allah-u Teala bizleri ne yapmıştır? Yaratmıştır. Yani bizler yaratılmışız. Bizler hiçbir şey iken, yok iken ne olmuşuz? Var edilmişiz. Yani bizlerin üzerinden bir zaman geçmiş ki, allah Teala'nın buyurduğu üzere, "Hal اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ ح۪ينٌ مِنَدْ دَهْرِ لَنْ مِيَكُنْ شَيْاً kura. Muhakkak ki insanın üzerinden bir zaman geçmiştir. O zamanda insan yeryüzünde ne yoktu? Yoktu. Yani zikredilen hatta yeryüzünden önce de zikredilen bir varlık yaratık değildi insan. Yani herkes doğmadan önce 1920'ler burada 1920'lerde olan insan yoktu. Neredeydi acaba bir düşünsün. 1920'lerde nerelerde dolaşıyordu? Yok öyle bir şey. Bir varlık değildin o zaman sen. Ana rahmine koyulmuş bir varlık değildin. Allah hala bizleri o zaman ne yaptı? Yarattı. Önce bileceğiz ki bize bizler birer neyiz? Yaratık. Yaratık. Yani mahluk yaratılmış yaratılmışız. Yani kendi irademiz olmadan, bizlere sorulmadan, bizlerin isteği olmadan bizler bu dünyaya gelmişiz. Öyle değil mi? Yani. İnsan biraz sorgulasa bunu ya hani bana sorulmadı benim irademin dahilinde olmadı. Ben dünyaya geldim. Değil mi? Kendimi bir baktım dünyada buldum. Öyle değil mi? Bu bir acizlik değil mi? Acizlik. İşte seni buraya sana sormadan senin iradene bağlı olarak değil, gönderen yaratan bu Allah seni bu Yer yüzünde başı boş bırakmadı. Yani sen her ne kadar başı boş olarak yaşama gayreti sarfetsen de, öyle yaşasan da, sen böyle bir varlık, böyle bir yaratık değilsin yani. Başı boş değilsin, bırakılmadın. Bunu bugün anlamasan, yarın anlayacaksın. Bugün anlamasan, yarın ne yapacaksın? Anlayacaksın. Allah Teala <gülüyor> diyor ki Mu'minin suresinde: Efahsib tum. Efe hasibitum. Zannediyor musunuz ki? Ennemâ halaknâkum. Sizleri yarattığımızı abesen, ne demek abes? Boş. Gereksiz. Hedefsiz. Yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Ve ennekum ileyna lâ Ve bunun ardından da bize tekrardan döndürülmeyeceğinize mi inanıyorsunuz? Yani böyle bir hayat mı zannediyorsunuz? İnsan bunu bazen diliyle söylemez ama haliyle bunu yaşar. Yani bir insan namaz kılmıyorsa, bir insan yani dinin emirlerini yerine getirmiyorsa bu adam diliyle söylemese de haliyle nedir? Ben başıboş yaratıldım. Bu dünyaya böyle geldik tesadüfen. Öleceğiz, gideceğiz. Ondan sonra toprakta kaybolup gideceğiz. Ne hesap ne kitap dermişçesine yaşıyor ki bu hayat tarzını seçmiş. Yoksa insan dünyaya gelmeden öncesini şöyle düşünüp öldükten sonrasını düşünürse ortaya eşittir olarak sonuç ne çıkar? Ben başı boş değilim. Bir sorumluluğum var. Şimdi mesela herkes biliyor ki işte buradan çıkacak dersten dersten sonra eve gidecek. Evde bir sorumluluğu var değil mi? Yani kimsede bir Öyle şey yok. Bir sorumsuzluk. Yapmama, yani yapması, yapması gereken görevlerinin olmadığı bir insan yok aramızda. Değil mi? Herkesin yarın yapacağı işler var. Ondan sonraki işler var. Ama dinle alakalı meseleye gelince insanlarda hiçbir şey yok. Adam bakıyorsun ezan okunuyor. Namaz yok. Ya Namaz var ama Kur'an-ı Kerim yıllarca evinin rafında duruyor. Orada okumuyor adam. Ya bu kitap kime indi? Dağlara, taşlara mı indi? Nereye indi? Nedir bunun isteği bizden? Veya ilim talep etmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Talep ilmi fa faridatun ala kulli muslimin. İlim talep etmek her Müslümana neydir? Farzdır. Vacibun ala kulli muslimin. Vacib değil yani farzdır. Hangi ilmi talep etmek? İmam Ahmed bin Hamdile soruluyor. İmam Ahmed bin Hamdil diyor ki, ma yakou imubihi dinihu. Kulun dinini yaşayacağı ilmi öğrenmek. Namaz önce itikat tabi, akide tevhid, la ilahe illallah. Namaz, oruç, zekat, hac. Bunları ne yapacaksın? Hep sürekli öğreneceksin. Öğrenmiyorsan, sen de dilinle söylemesen de böyle mal gibi başa boş yaşayan bir insansın. Böyle ki bunu dilinle söylemiyor olsan bile. İşte müellif diyor ki Allah. Allah Teala bizleri ne yapmadı? Başı boş yaratmadı. Bel ersale ileyna Bizlere bir ne gönderdi? Resul gönderdi. Peki Allah Teala biz ne için yarattı? Gaye ne? Amacı ne? Yani biz bu dünyaya geldik, gözlerimizi açtık, dünyadayız. Böyle bir yer var. Bakıyoruz birisi annemiz, birisi babamız rolünde. Kardeşlerimiz var, ne bileyim işte annemizden e, süt geliyor, onu içiyoruz. Yani böyle her şey bir hazır bir şekilde önümüzde kurulmuş bir düzen işliyor. Dünya denen bir yer var, dağlar var, taşlar var. Topraktan yemekler fışkırıyor, yani gıdalar fışkırıyor, ürünler fışkırıyor. Bir şeyler yiyoruz, Böyle bir şey. Amaç ne? Niye? Yani bunların hepsi neden? Neden olmuş? Neden yapılmış? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattı. Şimdi ortaya çıkıyor dünya neden geldiğimiz. Yani her şey birbirine o kadar böyle hassas bir dengeyle bağlı ki yani kadın çocuğunu dokuz ay taşıyor kanında çocuk aynar rahmine düşüyor. Bir ne olarak? Su olarak. Sonra bu ne oluyor? Kan pıhtısı oluyor. Sonra bu şekilleniyor. Sonra bu büyüyor. Başlıyor anne karına hareket etmeye. Annenin aldığı besinlerden beslenmeye. Sonra dünyaya geliyor. Doğduğu andan itibaren annenin memesinden ne çıkmaya başlıyor? Süt çıkmaya başlıyor. Ne kadar ilginç mi yani? Yani bu süt nereden geldi? Nasıl geldi? Yedikleri bu gıda annenin yediği bu gıda daha önceden süte dönüşmüyordu da o andan itibaren nasıl sütle dönüştü? Değil mi? Bakıyorsunuz böyle muhteşem bir ne var? E, nizam, sistem var. E Sen bu dünyaya geldin. Peki amaç, gaye, hedef nedir bu dünyadaki amacın? Annenin memesinden süt emmek mi? İneği kesip onun etini yemek mi? Amaç, gaye bu mu? Asla. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Peki nasıl bir ibadet? ben اَرْسَلَ اِلَيْنَا allah Teala bizlere ne gönderdi bir? Rasul gönderdi. Bu Rasul bizlere ne yapıyor? Diyor ki, bir askeri giden insanı düşünün. Askere gidiyorsun, alana askeri sahaya gidiyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun değil mi? Sana gelip birisi öğretmese, yarın bak sabah içtima olacak. Şurada şu yapılacak, burada bu yapılacak. Sen orada gezersin böyle. Bakarsın ne oluyor, ne bitiyor. Nasıl bir şeyler dönüyor. İşte din de böyle bir şey arkadaşlar. allah Teala seni yaratmış. Allah-u Teala seni yaratmış. İbadet etmen için. Ama peki nasıl ibadet edeceksin? Bu ibadet nasıl olacak? Nasıl yapılmalı? Sana bir Resul göndermiş. Bu Resul sana ne yapıyor? Sana asli görevlerini öğretiyor. بَلْ اَرْسَلَ اِلَيْنَا رَسُولَا فَمَنْ اَطَاهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ Kim bu Resul'e itaat ederse cennete girer. وَمَنْ اَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ Kim de ona isyan ederse ateşe girecek. Yani bu hayata gelişin, annenin memesinden sütü emişin, yemekleri yiyişin, hayatta yaşayışın, evlenişin, çocuk çocuk sahibi oluşunun hepsinin karşılığının görüleceği bir ne var? Yer daha var. Nasıl ki bu dünyaya gelmeden önce bu dünyayı bilmiyordun. Biliyor muydun? Var mıydı bu dünyaya gelmeden önce bir seçeneğin? Şuraya bakayım ben. Ha, şurası olsun. Ben burayı istiyorum diye bir seçenek var, mı, var mıydı elinde? Yoktu. Buradan sonra da kabir, azal, kabir hayatıyla alakalı, ahiret hayatıyla alakalı elinde tercih seçeneği yok. Yani ben o kabre değil buraya gitmek istiyorum. Ben ölmeyeceğim. Ben hesaba çıkmayacağım diye bir seçeneğin yok. Nasıl ki buraya gelirken bir seçeneğin Olmadığı gibi. Senin yaratılış, gayen, ibadet ve bu ibadeti neye göre yapacaksın? allah Teala Teala'nın sana gönderdiği Rasule göre yapacaksın. Ve delilü kavlu ta'ala bunun delili nedir? allah Teala'nın şu buyruğu. İnne eruselna ileykum Resul'e. Bizler size ne yaptık? Bir Resul gönderdik. Bir Resul gönderdik. Şahiden aleykum. <gülüyor> Sizin üzerine bu Resul nedir? Şahittir. Kıyamet günü de şahit olacak. Allah Teala soracak rasullere Size ne icabet ettiler? Nasıl icabet ettiler? İcabet ettiler mi? Kema ersalna ila firavna rasula. Firavuna resul gönderdiğimiz gibi size de gönderdi. Yani Firavuna da bir rasul geldi. Firavuna da bir rasul geldi. Allah Teala diyor ki ve mersalnake illa kafatan lin nasi ve Ancak bizim peygamberimizi Allah Teala ne yapıyor? Bütün insanlığa gönderiyor. Sadece insanlığa değil. Cinlere de gönderiliyor. Allah Teala yaratmış olduğu bu dünya göndermiş olduğu her topluluğa ne yapmış? Bir rasul bir Peygamber göndermiş. Walladat ba'asna fi kulli ummetin rasulan. Walladat ba'asna muhakkak gönderdik. Fi kulli ummetin. Her neye? Her ümmete gönderdik? Ne gönderdik? Bir rasul gönderdik. Her ümmete bir. Rasul gönderiliyor Allah Teala. Demek ki her ümmete ne var? Gönderilmiş bir resul var. Resulsüz, peygambersiz bir toplum olmamış, olamaz da. Çünkü Allah Teala diyor ki bizler bir resul göndermeden hiçbir toplumu ne yapmayız, helak etmeyiz. etmeyiz. Çünkü senin ya, ya yani aklen yani şer'an dinen allah Teala bunu ne yapıyor? Bizlere haber veriyor. Her bir topluğa Resul ne olmuş? Gönderilmiş. Aklen eğer bu dünyaya başıboş gönderilmediysek, bir amaç ve gaye için gönderildiysek muhakkak bu gayeyi bize açıklayacak birilerinin bize ne yapılması lazım? Gönderilmesi lazım değil mi? Yani sen düşünsene askeriyeden, nizamiyenin kapısından giriyorsun diyorlar ki 15 ay burada başıboş takıl. Mümkün mü? Mümkün olabilir mi? Olamaz değil mi? Kargaşa çıkar. Yeryüzüne geldik, gönderildik. Gözlerimizi açtık, dünyadayız. Sağımıza bakıyoruz, birileri var. Solumuza bakıyoruz, birileri var. Bir hayat var. Peki biz bu hayatı nasıl yaşamak zorundayız? Bize gönderilen Rasul'ün açıkladığı şekilde yaşamak zorundayız. Fa asafir avnur rasul ama Firavun ne yaptı kendisine gönderilen rasule i̇syan, isyan etti. Fa axznahu axzan wbiila. Bizler de ne yaptık Firavunu şiddetli bir şekilde yakaladık, aldık. Firavun ne oldu? Rasule isyan etti Musa'ya Aleyhisselam'a ve Firavun e, ne oldu? Bu şekilde helak olmuş oldu. İlk bilmemiz gereken mesele bu arkadaşlar. İlk bilmemiz gereken mesele. Bizler bir gaye için yaratıldık, başıboş olarak terbest bırakılmadık, sorumluluklarımız, görevlerimiz var. Bunları yerine getirmek için bu dünyadayız. Mesela sabah namazını düşünün. Bugün birçok insan sanki namazı kılarken diliyle söylemese de haliyle, yani bunu Allah-u Teala'ya lütufmuş gibi kılıyor yani. Ne, delili mi? Namaza kalkmadığı zaman, namaza gitmediği zaman bir şey yok. Yani yapsaydık iyi olurdu yapmadık. Yani yapmadık, yapacak bir şey yok havasında. insanların çoğu. Öyle olmasaydı camiler cuma namazındaki gibi ne yapardı? Dolardı değil mi? Demek ki bu namaza camiye gitmemek neyin göstergesi? İnsandaki bu sorumluluğu, allah Teala'nın ona eklemiş olduğu sorumluluğu kavrayamamış olmanın göstergesi. Bakıyorum böyle. Ne var insanda? Bu hal var, bu tavır var. Yani gitseydik olurdu ama gidemedik işte. Yarın gideriz. Böyle değil. Bu büyük bir münker diyor elverdi. Büyük bir ne? Ne demek büyük bir münker? Büyük bir günah. Çünkü sen ne yaptın? Sorumluluğu çiğnedin. Sorumluluğunun bilincinden ne yaptın? Ayrıldın, dışarı çıktın. İşte dünyada bilmen gereken en büyük sorumluluk ise nedir arkadaşlar? Tevhid bilinci. Kulluk bilinci. Umudiyet bilinci. Yani sen Allahu Teala'nın kulusun. Bu dünyaya Allahu Teala ibadet etmek için, yalnızca ona ibadet etmek için ne yaptın? Geldin, gönderildin. Evet. Ve Peki ikinci bilmemiz gereken mesele ne? İkinci bilmemiz gereken mesele: "Anallahu la yerda en yuşrak ma'ahu ahadun fi ibadatih. La malakun muqarrab ve la nabiun mursal." İkinci mesele: Allah Teala asla ve kat'a kendisine şirk koşulmasını ne yapmaz kabul etmez, affetmez. Ya seni yoktan var etmiş. Seni dünyaya göndermiş. Senin için bütün olanakları sana ne yapmış, bahşetmiş. Her şey hazır bir şekilde geliyor. Ardından sen de kalkıyorsun. Allah'tan başkasını Allah'la birlikte dua ediyorsun, yalvarıyorsun. Ne yapmış oldun? Namkörlük etmiş oldun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir sırasında, Ya eyyuhennas Ey insanlar U'budu Ne yapın? Rabbinize ibadet edin. Rabbekumullezî halakakum Sizleri Yaratan Rabbinize yani Yaratmayı düşünün. Yaratma yani Öyle büyük bizler için yani. Allah için çok kolay. Allah Teala için yaratma çok kolay. اعبدوا ربكم sizleri ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. لعلكم ola ki tetekun Ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Sakınırsınız. Takva sahibi olursunuz. الذي جعل O Rabbiniz ki, جعل لكم arda yere ne yaptı size? Firaşen. Döşedi. الذي جعل لكم الارضا فراشا والسماء بناءا. Gök ne yaptı? Ve sema Sapasağlam bir yapı olarak yaptı. Ve anzala minas-semai Gökten ne yaptı? Quanamda. Su indirdi. Fe akhraja bihi min es-semarat rizqan lakum. Sizlere bu yağmurla ne çıkardı Mehmet? ürünler çıkardı. Ne olarak rızkan. Sizlere bir rızık olarak. İşte bunları yapan Allahu Teala bizlere diyor ki ben diyor şirkten asla normal razı olmam. Tek affetmediğim günah nedir diyor Allahu Teala? Şirk'tir. İnallaha la yaghfiru. <gülüyor> Allahu Teala ne yapmaz? Affeylemez, mağfiret etmez, bağışlamaz. En yuş kendisine ne yapılmasını şirk koşmalar, bayak firmadu ne der kelimen? <zâlike> Yaşa bunun dışındaki ne de ne haber? Affeder, bağışlar, mağfiret eder. Demek ki Allah Teala'nın bize sorumluluk olarak verdiği ana hedef yalnızca ona ibadet et, ibadet asla kabul etmeyeceği hatada nedir? şekilde. Allah Teala kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: Peygamberine "Le in eşrakta le in eşrakta. Şayet şirk koşacak olursan ey peygamber, le ne ameluk? Amelin ne olur? Boşa gider. "Ve la tekûnen minel khasirin." Hüsrana uğrayanlardan olursun. Allah-u Teala En'am suresinde peygamberleri sayıyor. Değil mi? İbrahim'i sayıyor, İsmail'i sayıyor, İshak, Yakub, İlyas, Yunus. Ondan önce Nuh'u sayıyor, Musa. Sonra. Diyor ki, in اَشْرَكُوا Şayet diyor bunlar. Kimler? Bu saydığı peygamberler. Onlar diyor şirk koşsalardı şayet. لَهَبْتَ anhum ma كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların... Yapmış oldukları bütün ameller boşa giderdi. Kim bunlar? Peygamberler. Peygamberler. Lehabita anhum ma kanu ya'melun. İşte allah Teala bilmemiz gereken ikinci mesele şirki affetmez. Kesinlikle şirkten razı olmaz. Velev ki şirk koşulan ne olsa bir Nebi olsa velev ki şirk koşulan bir Melek olsa. Hocam açalım. Ve delilü kavluhu Taala. Peki bunun delili nedir? Bunun delili. Ve ennel mesajide lillah. Mescitler Allah'ındır. Mescitler Allah'ındır. Fela <Sessizlik> ted'u maallahi ahada. da birlikte kimseye dua etmeyin. Burada biraz daha fazla açıklama getirelim. Dua arkadaşlar kasa ayrılıyor. Dua iki ayrılıyor. Dua söyleyin. Sözlü dua yani duâul mes'ele isteme. Allah'ım bana rızık ver. Zürriyetimi çoğalt. Bu nasıl bir dua? Sözlü bir dua. Mes'ele diyoruz. İkincisi hal. Yani ibadet. Her bir ibadet nedir? Bir duadır. Namaz bir dua mı? Dua. Ne istiyorsun namaz kılarak? Ateşten korunmayı, cennete girmek istiyorsun değil mi? İbadet iki ayrılıyor. Peki bunu ayrımı Dua. Dua iki ayrılıyor. Allah Teala kitabında diyor ki: "Ve kâle rabbukum Rabbiniz dedi ki: "Ud'ûni, ud'ûni bana dua edin." Allah Teala diyor ki, bana dua edin. Emir Bende ne yapayım? Evet. Es tecib lekum. Es tecib lekum. Duanıza icabet edeyim. edeyim. İnnel lezîne yestekbirûn an ibadeti. Yestekbirûn ne demek yestekbirûn? <gülüyor> Büyüklenenler. Neyden? İbadet. Duadan mı, ibadetten İbadet mi? Edem. İbadetten diyor Allah-u Teala. İnnel lezîne an ibadeti, bana ibadet etmekten kibirlenenler ne cehenneme, cehenneme girecekler. dahirin küçük halde, küçümsenerek, aşağılanarak gelecekler. Ayetin başında bana dua edin diyor, ardından da ne diyor Allah İbadetten ne yapanlar? Büyüklenenler. O zaman ayeti iki türlü tefsir ediyor. Tefsir alimleri. Eğer ayetin başındaki doğayı sözlü olarak dua diye tefsir edersek Turgut estecib lekum kelimesini nasıl tefsir ediyorlar edeceğiz? Duanıza ne yapayım? Yerine getireyim. Peki bu du ayetteki duayı normal hal ile yapılan bedenle yapılan ibadet olarak tefsir edersek, kâle rabbukum" Rabbiniz dedi ki, udu'uni bana ibadet edin. Böyle de tefsir edenler var ki edebiliriz de. Çünkü ayetin devamı onu gösteriyor. Rabbiniz dedi ki, bana ibadet edin, ben de icabet edeyim. Bu icabeti nasıl tefsir edeceğiz? Deminkini cevap vereyim. Duanızı yerine getireyim. İkincisi ne? Nasıl? Yani namaz, oruç. Kabul edip size ne yapayım? İbadetinize karşılık sevap vereyim. Anladık mı? Ayetin kaç tefsiri var? İki tefsiri var. Haftaya soracağım. Haftaya. derse girmeden önce aldıklarımızı burada ne yapacağız inşallah? 10 dakika etüt edeceğiz. Ve kâle rabbukum. Rabbiniz dedi ki udu'uni. Bana dua edin. Dersek estecib lekum. Ne anlama geliyor? Size İlâbet. icabet edeyim. Duanızı kabul edeyim. Udu'uni. Eğer u'buduni. Bana ibadet edin ise Es tecib anlamı ne? Size sevap vereyim. Demek ki arkadaşlar dua ikiye ayrılır. Duaul mes'ele, isteme. Ellerini açıp yalvarma. İkincisi duaul ibadet, ibadet duası. Bu cin suresindeki ve ennel mes'acide lillah mescitler Allah'ındır. Fela Allah tedu'u, ne yapmayın? Orada dua etmeyin. Orda ibadet etmeyin. Ma'allahi ahada. Allah'a ile birlikte kimseye ibadet etmeyin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidlere kabirlerin gömülmesini yasaklıyor. Lanet ediyor. Hristiyanlara ve öyleleri Allah diyor lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini ne yaptılar? mescit indindiler. Bu sebeple mezarlıklarda namaz kılmak ne değil? caiz değil. Kişileri ne yapabilir? Şirke götürebilir. Öyle değil mi? Bu ayet-i kerimedeki mesacid kelimesi umum ifade ediyor. Yani. Mescitlerde ve mescitlerin dışında, yeryüzünde ne yapmayın? Allah'la birlikte kimseye ibadet etmeyin. Ya da kimseye dua etmeyin. Şimdi ilk mesele neydi? İlk mesele allah Teala bizi ne yapmadı? Allah-u Teala bizi ne yapmadı? Yarattı. Ama başıboş bırakmadı. Bilakis bizlere ne gönderdi? Rasulü gönderdi. Bunu bilirsek Yeterli mi? Yeterli değil. Şunu da bilmeniz gerekiyor. İkinci mesele. Ne o? Allah-u Teala Kendisine şirk koşulmaktan razı. Bunu bilirsek yeterli mi? Değil. Üçüncü mesele geliyor. Nedir o üçüncü mesele? Anne, مَنْ اَتَاءَ الرَّسُولُ Kim Resul'e itaat ederse. وَوَحَّدَ اللّٰهَ Ve, Ve Allah'ı ne yaparsa? Ne yaparsa? Birilerse, tevhid ederse. Bunları yaptı adam. Tevhidin ne olduğunu öğrendi. Şirkin ne olduğunu öğrendi. Resul'e itaatin ne olduğunu öğrendi. Daha yapması gereken bir şey var mı? Evet var. La يَجُوزُ Ona caiz olmaz. Muvalatun men <hâdde Rider leisure> Allah ve Allah'a Allah ve Resulüne düşmanlık eden. Allah ve Resulüne düşmanlık eden. Kimler Allah'ın ve Resulünün düşmanlarıdır? <gülüyor> Müşrikler, kafirler. Bunlara muvalat etmek. Aslına gelecek muvalat etmek ne demek? Muvalat etmek kesinlikle caiz değildir. <gülüyor> <gülüyor> <concluyor> <gülüyor> ve lev kana aqrab qarib. Yani ki bu kimse onun en yakın akrabası olsa. Akraba qarib ve delilü kavlühü teala ne bunun Allah Teala'nın şu buyruğu. Diyor ki Allah Teala la tecidu kavmen la tecidu kavmen yü'minun billahi ve'l-yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğu bulamazsın. Ne yaparken severken. ne severken yapamazsın? Ne yaparken bulamazsın? Severken bulamazsın. ne men Haddallâhe ve Rasûlehu Allah'a ve Rasulüne düşmanlık edenlere sevgi beslerken dostluk kurarken bulamazsın. Velev ki bunlar babaları olsun. Velev ki bunlar babaları olsun. İstersen ne olsun? Ev ikhvânehum Kardeşleri o aşiretهم <gülüyor> akrabalar kabileleri olsun. İşte diyor Allah Teala ulaiike işte onlar ke tebe fi kulubihim iman. Bu kimselerin kalbini Allah ne yapmıştır? İmanı yazmıştır. Muayyedun bi ruhin minhu onları kendi katından bir ruh ile, vahiy ile değil mi? desteklemiştir ve onları sokacaktır cennetin nereye cennetlere tecrîmin تحتها الانhar altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır khalidîn fiha orada onlar ebedi kalacaklar radiyallahu anhum ve radiu an Allah onlardan razı oldu onlar da Allah'tan razı oldu ulâ'ike hizbullah işte Allah'ın hizbi bunlardır ela inne hizballahi humul kulhun işte kurtuluşa ermiş olanlar da onlardı. Evet. Bir kimse tevhidi öğrendikten sonra şirki öğrendikten sonra ne yapacak? Şirke ve şirk ehline buuz edecek. Nefret edecek. Nefret. Diyor ki Allah Teala Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de "Vakatun cennetlekum usvetun hasenetun fi İbrahim" Sizler için İbrahim'de ne vardı? En güzel, en güzel örnek. Vellezina ma'hu İbrahim ve İbrahim ile beraber olanlarda sizler için en güzel örnek vardı. İzkalû li kavmim kendi kavimlerine kendi akrabalarına şöyle dediler. İzkalû li kavmim اِنَّا بُرَعَاءُ مِنْكُمْ Bizler sizlerden beriyiz. Bizler sizlerden beriyiz. اِنَّا بُرَعَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ M'aikuselahumda m'a rekayetum. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ İbadet ettiklerinizden de beriyiz. Min دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dışında ibadet ettiklerden de beriyiz. Kefer بِكُمْ Ne yaptık? Sizleri inkar ediyoruz sizlere küfür Ve beda baina na veynekum el adavetu ebeden. Aramızda ebediyen bir bagda bir düşmanlık baş göstermiştir diye İbrahim. Yanındakiler. Niye bu düşmanlık? Akrabalar ya, babası, atası, amcası, akrabası. Allah'tan başkalarına ibadet ettikleri. Allah Teala diyor ki işte İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizler için ne var? En güzel örnek var. Niye bu güzel örnek? Çünkü onlar ne yaptılar? Beri olduklarını açıkça ortaya koydular. İbrahim Aleyhisselam. Babasına da aynı şekilde ne yapıyor? Ben diyor senden neyim? Beriyim. Sizlerin ibadet ettiklerinizden de beriyim. Sizlerin ibadet ettiklerinizce benim apaçık neyimdir? Düşmanımdır diyor ayet Kerime, Benim apacık bir düşmanımdır. Tabi ilim ehli ikiye ayırıyor. Bu önemli bir tafsil. Önemli bir ayrım. Birincisi tevelli ikincisi muvalat. Tevelli arkadaşlar şirki ve şirk ehlini sevmek ve onları desteklemek ve onları İslam ehline üstün kılmak için gayret sarf etmek. Bunu istemek arzulamak. Bu nedir? nedir? Küfürdür. Bu küfürdür. Yani şirki sevmek ve şirki severken onla, şirkin ve şirk ehlinin Müslümanlara galebe gelmesini, onların zuhur etmesini, üstün kılınmasını istemek küfürdür. allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ minkum. Sizlerden kim onları tevelli ederse, ne demek tevelli etmek, sevmek ve onların üstün gelmesini istemek Fe innehum minhum. O kimse onlardandır. Yani kafirdir. Bir de muvalaat var. Nedir muvalaat? Şirki ve şirk ehlini ne yapmak? Dünyevi nedenlerden dolayı sevmek. Bu ise nedir? Haramdır. Bu ise haramdır. Sadece sevgi besliyor. Ama adam onların yani din olarak üstün gelmesi, üstün kılması, kılınması, galebe çalması, dinlerinin üstün olmasını istemiyor. Allah ara ne diyor onun için kitabında? Ya eyyühellezine amenu. Ne demek ya eyyühellezine amenu? Ey iman edinler. La tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya. Düşmanın ve sizlerin düşmanı olanları ne yapmayın? Evliya veli edinmeyin. Tulguna ilehim bilmemette. Onlara böyle sevgiyle yaklaşmayın. Peki bunları yaparsa bir insan onlara sevgiyle yaklaşırsa? Kafir Olur mu? Olur mu? Ayetin başında allah Teala dedi ki, ey iman edenler. Nasıl kafir oldu? Ey iman edenler, onlara sevgiyle yaklaşmayın diyor. Ne derdi allah Teala? Ey iman ettikten sonra onlara sevgiyle yaklaşıp kafir olanlar derdi değil mi? Evet. Onlara sevgiyle yaklaşmak, dünyevi nedenlerden dolayı onlara sevgi Haram. beslemek haramdır, haramdır. nedir? Haramdır. Peki ne zaman kafir olur adam? Nasıl destekler? Dinlerinin, şiklerinin, şiklerinin, dinlerinin İslamın üzerine çıkması, ona üstün gelmesi adına bunu yaparsa, o zaman ne olur bu insan? Şefi olur. Ama onun dışında böyle bir amaç yok, böyle bir gaye yok. Dünyevi nedenler var. Malının, mülkünün korunması için, parasına para katmak için kafirlere gülüyor, seviyor, ha diyor, böyle beraber geziyor, dolaşıyor, gülüyor, oynuyor. Onlara karşı kalbinde bir sevgi de varsa o zaman ne olur bu adam? Haram, haram. haram işlemiş olur. Bakın aradaki iki farkı ne yapmak lazım? Bilmiyorum. İyi anlamak lazım. Yoksa kafire her güleni, kafire her sarılanı, kafire canım, cicim, dostum, kankam diyen her adamı gördüğünüzde kafir dersiniz. Allah muhafaza. Bugün tekfirciler o durumda değil mi? Bir devlet başkanı bir kafir el ele tutuşurken görüyor diyor ki kafir. Niye? Çünkü adamda ayırım yok. Tevelli'yi yani muvalatını olarak anlıyor. Sadece sevgi olarak anlıyor. Evet bu büyük bir gün. Ama bunun neyi var? Dinden çıkaranı var. Dinden çıkarmayanı var. Evet. Bununla ne yapmış oluyoruz? Bu üç esası da yani üç meseleyi de bitirmiş oluyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta üçüncü girizgaha gireceğiz. Üçüncü mukaddimeyi yapacağız. Ee, tabii dediğimiz gibi bugün anlattıklarımızı haftaya size soracağız. Tekrarlayın. Not alın. Kimse not almıyor biliyorum burada arkadaşlar. Yani burada söylediklerimizi not alın. Evde tekrarlayın. Kuluğunu da çocuğunuza paylaşın, anlatın. Öğüt alın. İnsanlara anlatın, ananıza, babanıza anlatın. Evet. Subhanakallahu ve bihamdik Eşhedü an la ilahe illa ente estağfurullah. Kırat ol uleyk.